972. konu, Cerir bin Abdullah ile Abdullah bin Selam'ın tevazu, Ben Cerir bin Abdullah'ın kapısının bitişiinde elbise tamircisiydim, Cerir, evden her çıkışında katıra biner, hizmetçisini de terkisine bindirirdi, Abdullah bin Selam, sırtında bir yük odun olduğu halde çarşıdan geçiyordu, ona, bunu niçin yaptın, halbuki Allah seni buna muhtaç etmemiştir, dediler, Abdullah, ben nefsimden kibri uzaklaştırmak istedim, Resulullah'dan, kalbinde bir hardal tanesi kadar kibir olan kimse cennete girmez, diye duymuştum, dedi.